Hicretten önce ve hicretten sonra. Ama Selef mekânı vurgulamıştır. Bu, zamanı itibar almadıklarını göstermez. Ama buna çok fazla takılmamamız lazım. Meseleleri genel olarak tasavvur etmemiz lazım. Tamam. Bunu bildik. Şimdi, Mekki ve Medeni ayetleri bilmenin ne gibi bir faydası var müfessirlere? Evet, hızlıca okuyalım. Mekki ve Medeni boyutları bilmek, Kur'an ilimleri arasında önemli bir çeşittir. Çünkü bunun bir takım faydaları vardır. Bu faydaların bir kısmını şöylece sayabiliriz. 1- Kur'an belagatının en yüksek mertebelerinde, ort mertebelerinde ortaya çıkması. Çünkü her bir topluma kendi durumlarına uygun, güçlü ve ağır, güçlü ve ağır yahut yumuşak ve kolay üsluplarda hitap... Evet, Mekke ve Medeni ayetleri bilmenin ne gibi bir faydası var? Sen davetlik uslubunu ona göre belirlersin, değil mi? Makama uygun olarak belirlersin. Böyle bir faydası var. Mesela Mekke ayetlerde Allah nasıl hitap etmiş, Medeni ayetlerde Allah nasıl hitap etmiş? Yani bunu bilirsek davette nasıl hareket etmemiz gerektiğini ne yaparız? Anlarız nerede yumuşak, nerede sert, kime yumuşak, kime sert konuşmamız gerektiğini, konuya, zamana, mekana göre ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Birinci faydası budur. Evet. İkinci faydası... 2. İki, en üstün ile teşri hikmetinin ortaya çıkması. Çünkü teşri muhataplarının teşri hükümleri kabul ve uygulamaya istidralleri ve muhataplarının durumlarının gereğine uygun olarak ümmetlerin durumuna göre tedrici olarak kısım kısım gerçekleştirilmesi. Bakın şey. eğer eğer e, e, biz bunu bilirsek Mekke Medeni Ayetlerin, dinin tedricilerin yani peyder pehliğinin tamam mı? nasıl olduğunu ne yaparız tasavvur ederiz. Mesela içki olayını düşünün. İçki değil mi? Kısım kısım haram en son noktaya gelindi.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 tamam ve ümit ediyoruz ondan. Dolayısıyla işte insanın hayatında bir muahidin hayatında bu oturması için önce tevhide en güzel şekilde kabul ile karşılaşsın ki sadece korku için Allah'a ibadet etmesin. Yani sadece Allah korkusundan ibadet etmesin. Aynı zamanda Allah'ı sevdiği için ve severek ibadet etsin. Haz alarak, huşu duyarak ne yapsın? İbadet etsin. O yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi ve ne diyor? İnneke te'ti te kavmen min ehli'l-kitab muazibni cevalesen.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 Çünkü Medine inen ayet Mekke'de inen ayet, inenden daha sonra in, inmiş demektir. Evet. Dördüncü faydası nedir? Bakın biri Mekki, diğer diğeri Medeni olmak üzere ayetlerin neshini anlayabiliriz. Bakın şimdi kardeşler. Evli sünnette biliyorsunuz nesx olgusu var. Diyelim bir ayet bir ayet mesela ne yapar? Nesheder. Şimdi bakın biz Mekki ve Medeni bildiğimizde neshi anlayabiliriz. Çünkü bakın nesxin şartlarından birisi nedir?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 Halbuki diyelim Bakara 51 Ali İmran'dan sonra önce gelmiş. Ee, Ali İmran'dan Ali İmran 70'ten önce gelmiş. Tamam. Diyoruz ki hayır bu hatadır. Neden? Çünkü neslin şartlarından birisi nedir? Sonra gelen önce geleni nesk eder. Sen önce gelenin sonra geleni nesk ettiğini söylüyorsun. Dolayısıyla buradaki nesk iddiası batıldır. Çünkü biliyorsunuz nesk edilmemesi de e, içtihatın da bakrı vardır burada. Alimler bahis yapar, araştırar, tariflere bakar değil mi? Çelişki olup olmadığına bakar vesaire. Çelişki yoksa zaten nesk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 bilmede yardımcı olur. O yüzden Şeyh İbn-i diyoruz ki bir Mekki, diğeri medeni olmak üzere. iki ayet bulunsa bulunursa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 bilme. Mekki ayetler hangisidir? Medeni ayetler hangisidir? Bunu bilmeyi müfessirin şartlarından saymışlardır. Mesela bazı alimlere bakarsanız telif kitap kitap telif etmişlerdir. Tefsir hakkında mesela başlık atarlar. Müfessirin şartları nelerdir? Ve bunlardan bir tanesi de Mekki ile Medeni'yi ayırt etme melekesine sahip olma, yani ilmine sahip olma. Diye ne yaparlar? Şart ortaya koyarlar. Ee, yine mesela e, dediğimiz gibi hangi ayetin şimdi İbnü'l-Seymi'nin söylediği o dört faydadan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 E, tercihe şayan olduğunu, tercih edileceğini bilmede büyük etkisi vardır Mekiyye medenileri ayırt etmek. Bakın mesela bir tane hemen örnekle dersimizi bitirelim. Mesela işte âl Suresi 14 ve 15. ayetlerde Allah azze ve celle ne buyuruyor? Kad eflehe men zakka ve zekara ismi Rabbihi fasalla. Bakın arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan mutlaka felah bulmuştur. Bakın dikkat edin ayete ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka felah bulmuştur. Buradaki namaz için bu ayetteki namaz için üç görüş var Selef'e baktığımızda. i̇bn Abbas'a göre buradaki namazdan kasıt kası beş vakit namazdır. Ebu Said el-Hudri'ye göre bayram namazlarıdır. E Ebu'l-Hafz'a göre nafile namazlardır mesela. Buradaki namaz. Racı olan i̇bn Abbas'ın görüşü. Neden? Çünkü bu sure i̇bn Abbas'ın da ortaya koyduğu gibi bu sure Mekki'dir.